çek ve kasır gibi hayvanları da vardı. Hazreti Peygamber bunlardan zekat almamış ve at için zekat olmadığını bildirmiştir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber'in zekat aldığı ve alınmasını emrettiği mallar zekata tabidir. Diğer mallar tabi değildir. İnsanların ekin ve ağaçları da var idi. Hazreti Peygamber ağaçtaki hurma ve üzümden tahmini olarak zekat almıştır. Bunlardan aldığı zekatın oranında ihtilaf yoktur. Bunlar yağmur ve akarsu ile sulanmış. Öşr yani onda bir Dolapla sulanmışlarsa Öşrün yarısı Yani yirmide bir Arkadaşlar dolap dediği günümüzde Herhalde kendi imkanlarıyla Kuyu e, kazanlar işte e, masraf etmiş olanlar yani Arazinin sulanması için belirli Maddi masrafı olanları Katletmişler Bazı bilgiler hurma ve üzüme kıyas ederek Zeytinden de zekat alınacağını Söylemişlerdir değil mi hocam? He tamam bana değil o hayır değil mi? Ammun tahtisi evet. Halkın hurma, üzüm ve zeytinin dışında ceviz, badem, incir ve benzeri birçok ağacı vardı. Hazreti Peygamber bunlardan zekat almamış ve alınmasını da emretmemiştir. Bu gösteriyor ki Allah ağaçtan elde edilen şeylerde zekası fark bazı ağaçlardan hasıl olan malları zekata tabi tutmamıştır. Halk, buğday, arpa, mısır, darı ve bunlardan başka çeşitli şeyler ekmiştir. Biz de biliyoruz ki Hz. Peygamber buğday ve arpadan zekat almıştır. Bizden öncekiler ise karacadarı, yulaf, mercimek ve pirinçten yani halkın gıda maddesi ekmek, aside, kavuç ve katıp olmak üzere ekip yetiştirdikleri ürünlerden, nohut ve diğer baklagiller gibi ekmek, kavuç ve katıp olmaya elverişli olan şeylerden eskilere uyarak, Hz. Peygamberin zekat aldığı sabit olan ve aynı nitelikte bulunan tahıllara kıyas ederek zekat almışlardı. Çünkü halk bunları beslenmek için yetiştirmektedir. Madde 526 Abdullah hocam. <gülüyor> İnsanların bunlardan başka bitkileri de vardır. Ancak Hazreti Peygamber'e bildiğimiz kadarıyla ondan sondakiler bu bitkilerden zekat almamışlardır. Hazreti Peygamber'in zekat aldığı ürünler niteliğinde olmayan bu tür bitkilere teraotu veya hardal, piraotu, kişniş ve aspur tohumu gibi şeyleri burada örnek olarak sayabiliriz. Hazreti Peygamber gümüşten zekat alınmasını emretmiştir. Kendisinden sonra Müslümanlar altından da zekat almışlardır. Onlar bunu ya Hz. Peygamberden bize ulaşmamış olan bir habere dayanarak ya da altını gümüşe kıyas ederek yapmışlardır. Çünkü onlar altın ve gümüşe halkın nakit olarak biriktirdiklerini görmüşler. Hem İslam'dan önce hem de İslam'dan sonra bütün memleketlerde bunların alışveriş konusu olan şeylerde para olarak verilmesine müsaade etmişlerdir. İnsanların bakır. ...demir ve kurşun bir gümüşten başka mesleler de vardır. Hazreti Peygamber babadan sonrakiler sonraki de bu meselelerden zekat almadığına göre biz de ...Hazreti Peygamberin uygulamasını göz önüne alarak bunları zekata tabi tutmadık. Bunlar altın ve gümüşe kıyasla edilemez. Çünkü altın ve gümüş bütün memleketlerde para olarak ötekilere nisbetle daha yaygındır. Altın ve gümüşün dışındakiler nitelik bakımından farklı oldukları için... Zekata sabit değildir. Altın ve gümüş karşılığında diğer metaller vadeli olarak ve belli bir tarzıyla satın alınabilir. Yakut ve zebercek altın ve gümüşten daha pahalıdır. Hz. Peygamber bunlardan zekat almamış ve zekat alınmasını da emretmemiştir. Bildiğimiz kadarıyla kendisinden sonrakiler de bu konuda böyle bir şey yapmamışlardır. Yakut ve Zevercet belli kişilerde bulunmakta, insanların tükettikleri şeyler için bedel olarak da verilmemektedir. Çünkü bunlar nakit değildir. Dolayısıyla bunlardan zekat alınmamış. Sonra hayvan ve paranın zekası konusunda herkesin Hz. Peygamberden naklettiğine göre o, bunlar yılda bir defa zekat almış. Allah devşirilik toplandığı gün zekatını verin buyurmuş. Hz. Peygamber de toprak mahsullerinden meyve ve diğerlerinden Allah'ın hükmüne uyarak sadece hasat vakti zekat alınmasını emretmiş. Hazreti Peygamber yer altından çıkarılan define ve tabii madenlerden 1 bölü 5 zekat alınmasını da emretmiş. Bu da define ve madenin sadece bulunduğu gün alınacağını başka vakit de alınmayacağını göstermektedir. Yani define ile maden toprak altından çıktığı için bunu toprak mahsullerine benzetmiş değil mi hocam? Burada il, e, o şekil e, anlatmaya çalışıyor. İkisi de toprak altından çıktığı için onların mahsul günü verilmesi gerekiyorsa bu da çıktığı gün veriliyor. Ondan sonra tekrar e, vermeye gerek yok. Evet Süfyan bize Zühri İbni Müseyyib Ebu Selam'a vasıtasıyla Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber'in yer altından çıkarılan define ve tabii madenlerden 1 5 5'te zekat alınması gerekir dediğini bildirmiştir. Sünnetin delaneti olmasaydı Kur'an'ın zahirinden bütün malların eşit olduğunu bir kısmından değil, hepsinden zekat verilmesi gerektiği anlaşılırdı. Evet. Demek ki burada sünnet olmasaydı aslında sünnetin Kur'an'la olan ilişkisini anlatmaya çalışıyor. Bu konu bitti hocam, zekatla ilgili konu. Da yalnız benim e, bu konuyla ilgili daha önceden de merak ettiğim bir şey var. E, onu söyleyeyim ondan sonra mikrofonu size bırakıyorum hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de toprak mahsulleriyle ile ilgili ayet var, ayeti şimdi hatırlayamadım. Yerden çıkanların hepsi için zekat vardır diyor veya verin diyor, zahiri manatı bu. Ama şafiiler sadece işte onu herhalde buradaki hadislere dayandırarak kurutulan, daha doğrusu benim sorduğum soru şu. Şimdi hasat edildiği gün, yani hasat edildiği gün toprağın altından çıkan toprak mahsullerinin zekatını verin diyor ayette. Burada ben bildiğim kadarıyla Hanefi fukahası topraktan çıkan her şeyin zekatı vardır şeklinde. Tabi herhalde nisab, miktarı şartını falan koymuşlar. Ama şafiiler sadece işte bu şekilde tahsis etmişler. Bu sünnete dayalı mı tahsis etmişler? Sadece daya benzeyen işte e, kurutulup kaldırılabilen, yemişi saklanabilen e, toprak mahsullerinden zekat verilebilir demelerinin, böyle bir hüküm vermelerinin sebebi Hz. Peygamber'in zekat verdiği mal Allah'ın sıfatlarının niteliklerine kıyaslayarak mı yapmışlar yoksa başka bir düşünce de var mı? O soruna gelelim ayrıca. Burada bizim için tabi konunun başlığı zekat konusundaki mücmel ayetler demiş. Mücmellik şunlar da namaz kıl zekat ver ayeti mücmel zekat nedir, namaz nedir ancak şari açıkladığı zaman bilinir. Namazını kılanlar, zekatını verenler gibi burada saydıkları yazıklar olsun o namaz kılanlara ki kıldıkları namazdan gafildirler gibi burada mücmellik var. Bunlar da zekatın ne olduğunu, namazın ne olduğunu efendim biz peygamber efendimizden öğreniyoruz. Zaten mücmelin özelliği neydi? Ancak şari tarafından açıklama yapılmadığı sürece anlamının ne olduğunu bilinememesi demektir. Ama burada Tevbe suresi 103. ayette ayetin ibaresi şöyle: Huzmin emwalihim sadakaten. Onların mallarından emwal lafzını kullanmış. Sadaka al. Sadaka ile kast edilen zekât tabii burada. Ve sebebini açıklamış: Tutafhiruhum ve tez tez tezekkiy. Yani onları Temizlemek için ve arındırmak için, temizlemek için onların mallarından sadaka Yani bu sadakanın, zekatın veriliş sebebini de bu ayet açıklıyor. Ama bu ayette enval lafzı geçmiş. Enval lafzı am, umumi bir lafız, genel bir lafız. Mallar dediğin zaman yeryüzünde mal denilen ne varsa bu ayetin kapsamı altına giriyor. Bu durumda bir insanın mal olarak sahip olduğu ne varsa hepsi zekata konu demektir. Ama bu bu şekliyle olmadığını biz sünnetten anlıyoruz. İmam Şafii'nin söylemek istediği bu. Yani ayetin kapsamı mal denilen her şeyi kapsar. Ama çünkü o diyorsunuz amın delaleti zannî olduğu için Şafii'ye göre. Ayet e, 520. madde bu amın delaletinin zannî olduğunu ifade kını Bunların kısmını da kapsamaması ihtimali vardır. Niçin? Amın delaleti zannîdir çünkü Şafii'ye göre. Dolayısıyla bütün mallar ifadesi, malları ifade edebileceği gibi onun tahsise uğramış olmasın. Yani bir kısmı demek zaten bu demektir. Sünnet bazı mallarda zekat gerektiğini, bazı mallarda zekat gerekmediğini göstermiştir diyerek bu mallar kavramının bir insanın mal olarak nitelendirdiği bütün her şeyin zekata tabi mallardan olmadığını sünnetle öğrendiğimizi bildiriyor ve örnekleri veriyor. Şimdi burada hayvanların zekatından, ekinlerin zekatından, efendim ağaçların zekatından, gümüşün, altının zekatından bahsediyoruz. Bahsetti. 527. maddede bir husus benim dikkatimi çekti. Peygamber gömüşten zekat alınmasını emretmiştir. Peygamber Efendimiz'in uygulamasında demek ki gümüşten veya İmam Şafi'ye gelen uygulamada Peygamber Efendimiz gümüşten zekat almış ama altından zekat almamıştır. Fakat daha sonra gelen Müslümanlar altından da zekat almışlardır diyor. E, bunun gerekçesini nasıl açıklıyor? Dikkat edin oraya. Hz. Peygamberden bize ulaşmamış olan bir habere dayanarak ya ya Hz. Peygamberden bize ulaşmamış olan bir habere dayanarak ya da altını gümüşe kıyas ederek yapmışlardır. Şimdi bu cümle iki ihtimalle bir cümle kullandı. Yani bu çünkü Peygamber Efendimizin bile şari olarak şeyi olmadığına göre, hüküm koyma yetkisi bulunmadığına göre Allah peygamberin ağzından hükmü koyuyor. Zaten ona da 521. maddede o ifadeye dikkatinizi çekmek isterim tekrar. 521 sayfa 112'de ne diyor? Allah'ın peygamberi vasıtasıyla koyduğu hükme göre hareket etti. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla koyduğu hükme göre hareket etmek ne demek? Peygamber hüküm koymuyor. Peygamber, Allah e, hüküm koyuyor ama peygamberi kullanıyor. Değil mi? Buradan öyle anlaşılıyor, ben öyle anlıyorum. Siz de öyle anlıyor musunuz? Allah peygamberi kullanarak hüküm koymuş oluyor. Evet.